Selamun Aleyküm. hoş geldiniz. Doğu Türkistan ile alakalı bir şeyler konuşmak istiyorum. İlk önce herhangi bir partinin, vakfın, derneğin sözcülüğünü yapmıyorum. Bilakis kişisel düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Aklımın almadığı, rahatsız olduğum, reddettiğim şeyler var. Onları müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki, Doğu Türkistan... İle neler anlatılıyor? İlk önce onu sizlerle kısa bir özetleyeyim. Ardından reddettiklerim nelerdir? Ve bazı sorularım var Doğu Türkistan ile alakalı. Onlara geçelim. Her şeyi açık, dramatize etmeden, duygu sömürüsü yapmadan olağan bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Doğu Türkistan ile alakalı haberler izliyoruz, video görüntüleri bazı fotoğraf kareleri oluyor bunlar, konuşulanlar oluyor, siyasilerin, vakıfların, sosyal medyada paylaşılanlar oluyor. Bunlardan o ülkede zulüm olduğu, Doğu Türkistan'da insani yaşamın ayakları altına alındığı birçok hukuksuzluklar olduğu aktarılıyor. Bunlara birazdan var mı yok muyu değerlendireceğiz ama böyle bir medyada haber silsilesi var. Şimdi Doğu Türkistan neresi Çin'in batısında yer alıyor? Ülkemizin iki kat büyüklüğünde yüzü ölçümü olarak ama tabii nüfusu 20-25 milyon civarında bir yer. Çin'in zulmünden bahsedildiği için tabii muhatap olarak da Çin'i alıyoruz bildiğiniz gibi. Peki bu konuda bu kadar zulmün yaşandığı iddia edilirken... Birleşmiş Milletler'in birazdan size anlatmaya çalışacağım bazı raporları var. Gazetecilerin e, tespitleri var vesaire. Bunca konu neden Türkiye'nin gündeminde e, farklı şekillerde yer alıyor? Bunu size anlatmaya çalışacağım. İlk önce Efendim e, Arap kültürüne ait olan topraklarda bir haksızlık, bir zulüm olduğu zaman bunun hakkını Araplar veya efendim ırk olarak e, Türklerin yoğunlukta olduğu yerlerdekini Türkler mi acaba savunacak? Hayır. Doğu Türkistan'daki mesele bir insani meseledir. Ve her Müslümanın bu konuda en azından kadın olsun erkek olsun bir bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ki bu imanın en zayıf göstergesi diye tabir edilmiştir hadisi şeriflerde. Yani kınamak. Peki bugüne bakacak olursak girizgahtan sonra neler yaşanıyor? Bazı ihlaller var iddialar üzerine bunlar yıllardır aktarılıyor. Yani 3 senedir, 5 senedir, 10 senedir değil. Şöyle diyeyim 20 yıla yakın haç safaya ulaştı. Aslında 1949'dan bu yana Çin'in Orayı zorla ele geçirmesi yani buna ilhak deniyor. 1949 yılına kadar zaten orada hali hazırda bir e, yönetim vardı. Bu yönetim Rusya'nın belli göz yummaları vesilesiyle kafanızı şişirmek ayrıntılara girmek istemiyorum. Çin'e büyük bir tabakta sanki yemek sunmuşlar gibi oldu. Çin de bunu geri çevirmedi. Ve orayı ilhak etti. Yani ele geçirdi. Bu 1949 yılından sonra yaşananlar buraya kadar zulümlerle devam etti. Ama bunun öncesinde de yani bir 200 yıldır orada bir zulmün olduğunu biliyoruz. Burada ilk önce size çok garip birkaç tespitte bulunmak istiyorum. Birileri günümüzde Doğu Türkistan'da herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını söylüyor biliyorsunuz. Bir soru. Bugün ben Doğu Türkistan'a yani diyelim ki Urumçi'ye gidebiliyor muyum? Her sokağı ülkemde nasıl turistler her yere gidebiliyorsa her sokağı gezebiliyor muyum? İstediğim her insanla sohbet edebiliyor muyum? Efendim cep telefonu kameramla veya video kameramla görüntü alabiliyor muyum? Ve ben bunları canlı yayında sokaklarını gezerken e, yayınlayabiliyor muyum veya canlı yayın olmasa da bu kayıtları alıp yayınlayabiliyor muyum? 2. Şu an ben Urumçi'den veya bir başka yerden zulmün yaşandığı iddia edildiği, haksızlıkların olduğu iddia edildiği yerler ile alakalı canlı bağlantılar e, veya sosyal medyadan görüntüler alabiliyor muyum? 3. Doğu Türkistan'dan, madem orada hiçbir insan hakları ihlali yaşanmıyor, bir kişi elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye gelebiliyor mu? Bu 2-3 soru bile, ki bu soruları onlarla, 20'lerle çarpabilirsiniz, bu 3 soruda bile cevap hayır. Ne ben rahatlıkla gidip Gözlem yapabiliyorum. Ne oradaki insanlar rahatlıkla buraya gelebiliyorlar. Ne de internetten, sosyal medyadan oradaki görüntüler yayınlanabiliyor. Peki, buraya birazdan geçeceğim. Bir algı harekatı mı oynanıyor? Evet. Nasıl oluyor? Şöyle. Doğu Türkistan'da yaşanmayan bazı olaylar, Fotoğraf kareleri veya videolar. Bütün bunlar başka yerlerden toplanan video ve fotoğraflar değil biliyorum. Ama bazıları sırf bir algı operasyonu neticesinde başka olaylardan alınan gazete küpürlerinden, video, video görüntülerinden derlenen bir takım doneler var. Bunları birileri bilerek servis ediyor, bakın Doğu Türkistan'da bunlar yaşanıyor diye. Birkaç ay sonra sosyal medyada aynı fotoğrafların ve videoların altında bakın Doğu Türkistan ile alakalı sizi nasıl kandırıyorlar. Orada bir zulüm falan yok. Bu fotoğraf bilmem kaç senesinde başka bir ülkede şu olaydan çekilmiş. Bu fotoğraf karesindeki çocuk aslında bilmem hangi ülkedeki bilmem kimin evladıymış. Yani Doğu Türkistan'da her şey yolunda. Güllük gülistanlık. Diye yeni bir algı ortaya çıkartıyorlar. Bunu ilk önce bilelim. Ne kadar garip değil mi? Bir yandan bir şeyleri servis ediyorlar. Bir taraftan da işte bunlar yalandı zaten diyorlar. Medya çok güçlü bu konuda. Ha, Orada nelerin yaşandığı ile alakalı bilgileri paylaşalım. Sonra yok orada her şey güllük gülistanlık diyenlere bazı sorularım olacak. Bu arada daha yeni ee, Eylül ayı içerisinde akla ziyan bazı ifadeler gördüm gazetecilerden sözde Türkiye gözlemci olarak gidin bakalım orada neler oluyor diye bazı gazetecileri yollamış ve o gazeteciler gitmişler o gazetecilerin köşe yazılarını okudum ne diyorlar biliyor musunuz ya yıllardır bize Doğu Türkistan'da zulüm var diyorlar herkes çok mutlu yüzler gülüyor şen şakrak falan çok güzel bir memleket biz de inandık. Milleti de inandıracağınızı zannettiniz. Bilmiyorum ne kadar para aldınız, rüşvet aldınız mı, maddi olarak bir geliriniz oldu mu, bir yerlerden acaba size bir sözler mi verildi bilemiyorum. Suçlamıyorum da ama akla bunlar geliyor. Şimdi ben size bunlara birazdan değineceğim ama Birleşmiş Milletler'in raporlarıyla bile ispatlanmış olan bazı soru işaretlerini beraberinde getiren ihlallerden bahsetmek istiyorum. Bugün değerli kardeşlerim hemen yeni yaşanan olaylardan bir tanesi. Gençler bu konuları çok iyi bilmeyebilir. O yüzden onların da anlaması için herkese hitap etmeye çalışıyorum. Doğu Türkistan'la alakalı herkesin bilgisi olsun inşallah. 2009'da hatırlarsanız orada yine bir katliam oldu. Temmuz ayında oldu. 2009 yılında. Efendim işte halk isyan etti şu bu gerekçeleri gerekçeleriyle infazlar oldu. Efendim keyfi tutuklamalar oldu. O olaydan sonra doğum kontrolü politikalarına geçtiler. Mesela kafana göre öyle çocuk vesaire falan durumları yok. E, hastaneye gidemiyorsun çünkü belgen yok gibi bir sürü şeyler var, sıkıntılar var. İşte bu etnik ve efendim dini ayrımcılık o zamanlarda yani 2000 9'dan sonra daha hızlı bir şekilde geldi. Öncesinde var mıydı? Vardı. Ama biliyorsunuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB yazardı. Onun dağılmasıyla Rusya'nın dağılmasıyla Çin çok korktu. O zamana kadar yine zulümler, yasaklamalar vardı ama bu kadar değildi. Rusya dağıldıktan sonra Çin düşündü ki bir dakikaya koca Rusya paramparça oluyor bir sürü e, özerk e, cumhuriyetler, yönetimler. Çıktı bu buradakilerin de belki hoşuna gider örnek alacakları bir şey olur diye acayip bir şekilde dünyaya efendim e, orayı kapatarak nasıl ki İsrail'in Filistin'de Gazze'de yaptığı gibi Çin'de Doğu Türkistan'da orayı muhasaraya aldı ve öyle bir ayrımcılık yaptı ki tek tip insan modeli ortaya koydular. Dediler ki bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi konuşmayan herkes bizden değil. Dolayısıyla bizim gibi olmaya mecbursunuz. Sadece Doğu Türkistan değil orada yaşayan Kazaklar hatta Budistler bile az miktarda Budistler de yaşıyor o bölgede güney tarafında onlara bile aynı zulmü yaptılar. Yani zulüm kime yapılırsa yapılsın zulümdür. Bunun illa Müslüman olması veya şu ırktan olmasının bir gereği yok. Şimdi... Tek tip insan modeli demiştik. Belli bir dili konuşacak. Onun dışında Uygur dili yasaklanacak. Diğer efendim e, namaz ile alakalı sakal ile e, siz söyleyeyim örtü ile alakalı yasaklar şunlar bunlar artarak devam etti. Ve başörtü ile dolaşmanın yasak olduğu bir yerde... Öyle haberler geldi ki Ramazan-ı Şerif'te zorla Müslümanlara içki içirildiğine dair böyle gözle görülür, bildiğiniz delilli videolar ve insan haklarına, mahkemelerine giden davalara şahit olduk. Yani İslam'a karşı büyük bir düşmanlıklarının olduğunu biliyoruz yönetim olarak. Zorunlu göçlere maruz bırakıldılar. Doğu Türkistan bölgesine Çinlileri getirdiler. Mesela yüzde seksene yirmi oranındaysa bugün mesela yüzde altmış, yetmişe, yüzde otuza kadar düşürmeye çalıştılar. Yani Çin'den adamları topladılar gelin siz buraya diye. Buradakileri de dağıttılar sağa sola. Ve e, bu insanlar ifade edemediler kendilerini. Neden? Sizin karşınızda şöyle... Bugünün tabirle e, koskoca bir ülke var. Bu ülke, Türkiye, Amerika, ne bileyim şu ülke bu ülkeyle ilişkilerini her ülke gibi yapıyor, sağlamlıyor. Ve karşıdaki ülkelerde gerek nüfusundan gerek ekonomik hacminden dolayı öyle çok fazla Çin'le uğraşamıyorlar. Böyle düşünün kendinizi, böyle bir ülkenin. Yanında olduğunuzu düşünün, özgürlük mücadelenizi var ve her aklınıza geleni söyleyemiyorsunuz, her şeyi paylaşamıyorsunuz, dilinizi özgürce yaşayamıyorsunuz, kendi dilinizi konuşamıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey olmuş olsa kıyamet kopar. Bugün o kadar özgürlüklerin verildiği söyleniyor biliyorum ve hatta fazlası bile şu an uygulanıyor. Maalesef geri e, dönüyor, yani zararları oluyor. Böyle bir şey var mı? Olsa ne olurdu sizce? Acayip bir durum. Bunu hayal etmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor arkadaşlar. Devam edelim konumuza. Doğum kontrol zorbalığı başladı. Öyle kafana göre sen çoluk çocuğa falan karışamazsın dendi. Eğitimde fırsat eşitliği eşitliği deyip dururlar ya tam tersi yapıldı orada. Hatta küçücük çocuklar anne ve babalarından kopartıldığı zorla kendi propagandalarının, kendi dinlerinin ki. Zaten onların din dedikleri biliyorsunuz, birbirlerine tapınma. Taocu, şu bu falan diye devam ediyor. Bunları anaokulu dediğimiz, bugün yavrularımızı gönderdiğimiz o mekteplerde daha küçücük çocuklara Çin'in o zorbalığını anlattılar. Kimin çocuklarına? Müslümanların çocuklarına. Bu da eğitimde fırsat eşitsizliğine sebebiyet verdi. Özgürlükten hiçbir şekilde Bahsedemiyoruz burada. Onun dışında orada internette kısıtlamalar var. Bugünkü bu yayını yaptığımız gibi öyle. Herkes kendi evinden veya iş yerinden bir şeyler aktaramıyor. Hal bu şekildeyken, efendim siz o ülkeden kafanıza göre çıkamayacak durumdayken, ticaretinize, sağlıkla ilgili ihtiyaçlarınıza kimse kulak asmaz ve buna önünüze setler çekerken, ibadetinize kem gözler karışırken, ailenizin içine gözlemci sıfatıyla Çin'in getirdiği bir adam, elin adamı sofranıza otururken, efendim kameraların yemek masanıza yaklaştırılıp, belli bir saatte biz burada izleyip sırıtarak elin adamı aynı sofrada oturduğu halde bilmem hangi liderin fotoğrafının yanında şöyle gülen pozlar vermenin zorunlu olduğu bir akşam yemeği düşünün. Hanımınız, çocuğunuz, çocuğunuz ve elin adamı evinizin ortasında ve çıkartamıyorsunuz. Bıçak kullanamıyorsunuz. Bıçak Kesici ve delici bir alettir. Ama aynı anda yemek de yapılır. Ama siz Çin için potansiyel bir suçlusunuz. Dolayısıyla mutfaklara bir takım böyle zincirlerle, şunlarla, bunlarla bağlıdır bıçaklar. Aman bir şey yapılmasın diye. Yani siz batıya da böyle anlatırlar. E buradaki insanlar terörist olduğu için... efendim. Biz onları toplama kamplarına götürüyoruz. Halbuki onları toplama kampı demiyorlar. Eğitim veriyoruz onlara diye. Neden bu adamlar, bu kadınlar, hatta çocuklar hangi suça karıştı diye sorduğunuz zaman Çin'e? Onlar da şu cevabı veriyor. Ediyor, diyor siz teröristlerle uğraşıyorsunuz ya. E bunlar da bizim için teröristler. E peki hangi suça karıştılar? Ya tamam şu anda bir suça karışmamış olabilirler ama karışırlar ileride. Bak bak. İsteyenler bunu araştırabilir. Daha sonra diyor, bugün toplama kamplarında yüz binlerce insan var. Ve faili meçhul. Neredeler? Hangi adam, hangi kadın nerede kalıyor? Kim, kimse bir şey bilmiyor. Bilmediği gibi bunu Çin iyi bir durummuş gibi diyor ki, e, tam biz bunu e, şey yapmıyoruz ki, yalanlamıyoruz ki, inkar etmiyoruz ki. Bizim o kadın ve erkekleri bu tür yerlerde alıkoymamız, onlar ileride terörist potansiyeli gördüğümüz insanlar ya, heh, ondan dolayı biz şimdiden onları ne yapıyoruz? Çince dans etmeye, Çince öğrenmeye, Çin'in taptığı bütün putlara tapmaya ve e, İslam'la ilgili bütün emareleri, kafadaki bilgileri sıfırlamaya çalışıyoruz. Çünkü öyle olursa terörist olur bunlar diyor. Bu yaklaşımla bugün yüz binlerce insandan haber alınamıyor. Bazıları delirmiş bir şekilde dışarı çıkıyor. Bazıları intihar etmiş. Bazıları kişiliğini, kimliğini kaybetmiş. Bazıları da rol yapıyor. Doğu Türkistan'la alakalı video görüntüleri çok sınırlı sayıdadır. YouTube'a girdiğiniz zaman 3-4 tanesini izleyebilirsiniz ancak. Başka bir ülke göremezsiniz. Aklınıza gelmeyen... Hangi kıtada olduğunu bilmediğiniz bir ülke hakkında bile Google'a girseniz Allah Allah ne garip yerler varmış ya baksana hanım ya hangi ülkeler var derseniz ama ilginçtir. Hani hiçbir zulmün yaşanmadığı özgürlüklerin olduğu iddia edilen Doğu Türkistan'la alakalı bir elin parmakları kadar video vardır çok ilginç. Ve bu videolar kimi BBC'ye aittir kimisi ülkemizden giden YouTube'da dünya gezilerini yayınlayan bir gencimize aittir. 3-5 tane daha video görüntüsü vardır. Bunları ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Onlarda da kepazelikler anlatılmıştır. Yani orada bir sokaktan öbür sokağa geçerken bir kontrol noktası. Oradan başka yere geçeceksiniz kontrol noktası. Ya buradan örneğin İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim... Kağıt almam gerekiyor orada ne yapacaksın kimden oturacaksın ne yapacaksın ne iş göreceksin. Ya mahallelerin arasında bile efendim bir yerden bir yere gidiyorsunuz cep telefonunuzu alıp kontrol ediyorlar. Acaba e, bize göre uygunsuz bir şey var mı bir video görüntüsü var mı. Diyelim ki kazara sizi görmediler veya bir şekilde ülkeye girdiniz işte iş adamı bilmem ne falan filan diye. E, oradan çıkarken efendim. Bin bir eziyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi böyle bir zamanda 2019'dayız bakın artık. 2019'un da sonlarına doğru geliyoruz. Özgürlükten bahsediyoruz. Adaletten, eşitlikten bahsediyoruz. Ülkelere veryansin ediyoruz falan. Peki Doğu Türkistan neresi kardeş? Filistin bizim evet. Kudüs evet tamam. E, Suriyeliler gelin kardeşlerim tamam. Çok güzel. Ki Doğu Türkistan kimin? Affederseniz bu dava kimin? Herkes yemeğini yemiş, ortalığı dağıtmış, ortalık dağılmış bir şekilde. Herkes oturmuş, kenara çekilmiş ve birisinin toplamasını bekliyor gibi. Arkadaşlar biz Müslümanız. Bu konuşmaları videonun başında sizlerle paylaştığım bir siyasi düşüncenin, efendim... E, ...borazanlığını yapmak... ...bir vakfın derneğin bilmem ne... ...hayır. Doğruya doğru eğriye eğri... ...demek için yapıyorum. Bireysel... ...bir vatandaş... ...bir Müslüman olarak yapıyorum. Kimse bu konuda... ...bunun arkasında bir şeyler var mı demesin. Ama canımı sıkan şeyleri de... ...düzgünce söylemeyi biliyorum elhamdülillah. Canımı sıkanlardan bir tanesi şu... ...Çin'le... ...ne kadar ticari hacmimiz... ...var, yok, bunu bilemem. Evet şu kadar zengindi, şu kadar buydu ama biz Müslümanız. İslam'ın hangi yerinde acaba zenginlere özel haklar verildiği? Madem zenginse, halifenin oğluysa, peygamberin kızıysa Aleyhisselatu vesselam. Hadi ona şöyle bir güzellik olsun. Adalet şeriat dediğimiz şey zenginse, eğer bilmemnenin oğlu kızıysa, bilmem büyük bir ülke ise ayaklar altına alınabilir diye bir madde mi var? Veya ben mi bilmiyorum? Bakın. Ticari ilişkiler olacak bir ülke için ama ticaret için kardeşliğin satılmasına karşı kim olursanız. Ha tekrar ediyorum. Orada her şeyin yolunda olduğunu söyleyenler varsa bazı gazetecilerden bahsediyorum. Bu videoyu izleyeceklerini ümit ediyorum. Onlara ulaştırırlar. Size sorular soruyor. Bu soruların cevaplarını verin. Oradan o her şeyin yolunda gittiğini söylediğiniz sokaklarda sağda solda hiç vicdanınız sızlamadı mı? Onları kaleme yazarken, kaleme alırken Türkiye'de kaç bin tane insan, kocası o hapishanelerde sözde eğitim e, yerlerinde bu hakaretlere uğrarken, kadınlar tecavüze uğrarken, burada bebeler gözyaşlarına boğulurken hiç mi vicdanını sızlamadı İnsanları kandırabilirsiniz ama insan vicdanını kandıramaz eğer vicdanınız varsa. Ben sizlerle beraber peki neler yapılabilir? konuşmaya devam edeceğim. Kardeşlerim Doğu Türkistan meselesi bir siyasi partinin, bir cemaatin, vakfın, bir ırkın meselesi değildir. Müslümanların meselesidir. Müslümanların kardeş olduğunu bir slogan olarak hadisi şerifte söylemek çok güzel. Bir vücudun organları gibidir. Bir tesbih tanesi gibidir. Bunlar çok güzel. Ama fiiliyata geçirmediğimiz bütün teoriler pratikte sınıfta kaldıktan sonra bir anlam taşımıyor. Efendim şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız bilmem ne falan ama hiçbir şey yapmıyoruz. İşte o yüzden. Ben sizin bilgilenmenizi istediğim için bu videoyu çekiyorum. Yaşananlar insanın, vicdan sahibi bir insanın böyle yutacağı cinsten değil. Şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zannetmeyin ki Urumçi şu bu yani Doğu Türkistan'da efendim herkes İslam'ı. Ahlakıyla kuşanmış, böyle her yer mescitlerle, camilerle doluydu. Sırf Müslümanlara karşı bu yapıldı diye algılamayın. Bugün Urumçi'de barlar, pavyonlar, gece kulüpleri, şunlar bunlar var. Çünkü zaten istenen de buydu. Yani batılılaşma, işte alın size medeniyet, Avrupa, işte hadi alkol gelsin, eğlence, fuhuş sektörü, şu su bu su falan... Yani sen Urumçi'de de olsan Hollanda'daki gibi yaşayacaksın. Filistin'de de olsan Filistin'deki gece hayatının, Suudi Arabistan'dakinin veya Papua Yeni Gine'dekinin bir farkı olmayacak. Şeytanın istediği, sistemin istediği her şey dünyanın her yerinde olsun. Ülkemizde olduğu gibi. E şimdi Taksim'e gittiğiniz zaman ben bir fert olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum. Kendimi Türkiye'de hissetmiyorum. Yani Taksim'den dönüp de Edirne kapı tarafından mesela bir yere gideceğim. Allah Allah. Taksim böyleyse buradaki surlar ne? Affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın acaba e, yaşadıkları nelerdi? Bunca zatın döktükleri kan ne orunaydı falan diye düşünüyorum. Her neyse. Yani adamlar orada da bu eğlence sektörünü şunu bunu fuhuş bilmem neyi yerleştirdiler. Film başladı. Çeçenistan'daki mevzular gibi oldu. Çeçenistan'daki insanlar da artık efendim cihat cihat derken ya hep cihat mı biraz da işte keyif yapalım ya. Cihat derken işte bakın şöyle oldu böyle oldu. Şimdi bakıyorsunuz Çeçenistan'da ayrı bir e, model var. Ayrı bir yönetim e, var. O da ayrı bir dava. Biz konumuzu dağıtmayalım. Neler yapılabilir bu zulme karşı? Bir, bu herkesin davası dedik. Vicdanı olan. Madem bu kadar sıkıntılar yok, çok böyle hukukun üstünlüğüne inanılan, çok özgür insanlar, bu insanların karısı, çoluğu, çocuğu niye burada? Bu videolar efendim uzaydan mı geliyor? Bunca insanın gözyaşı, en az 20 bin tane Birleşmiş Milletler'e, insan aklına gönderilen bu kadar işkence raporları, tecavüz raporları var. Hatta Birleşmiş Milletler kendisi girin Google arama motorlarına Doğu Türkistan Birleşmiş Milletler deyin kendisinin bizzat sayfalar dolusu 800 sayfadan fazla ikazı, suçu, şeyi şusu, busu var. Peki niye bir şey söyleyemiyorlar biliyor musunuz? Veto hakkına sahip Çin. Hani daimi temsilci falan filan deniyor ya bazı ülkeler var bu beş ülke efendim veto ettiği zaman diyelim ki bütün dünya birleşti. Birleşmiş Milletlerin adı üzerinde yani birleşememiş milletler. İşte dediler ki ya E için eğer sen Doğu Türkistan'daki işte bu zulümlere, bu dini baskı altında insanların yaşamıyor olmasına sebep olursan tamam mı işte çocuklara zorla şu şu şeyleri yaparsan eğitimi verirsen şu kadar sana ceza veririz diye bir açıklama yapamıyor. Neden? O beş ülkeden bir tanesi buna karşı çıktı mı herkes susmak zorunda. Kesin veto hakkı var. Böyle aptalca, gerizekalıca, sığırca bir sistem. Dolayısıyla yani ama kendisi bile bak Birleşmiş Milletler bile böyle yalandan üzülüyormuş gibi yaparak bir şeyler söylüyor. Onu sizinle paylaşayım. Bunu anlattım. 200 yıldır devam eden zulüm son 20 yıldır had safhalara geldi. 2009'dan sonra çok daha hızlandı internet yasakları bu su falan devam etti. Bununla ilgili olarak tavsiyelerim şunlar. Not aldım. Özellikle niçin kurulduğunu bir türlü anlayamadığım, ne iş yaptığını çözemediğim, faydasının veya zararının e, ne olduğunu belirleyemediğim İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne işe yararsınız e, ve o Teşkilata üye olan ülkeler acaba Çin'e siyasi ve ekonomik yaptırım uygulayabilir misiniz bu konuda? Yani Filistin'e, Gazze'ye gösterdiğiniz ilgi ve alakayı, Myanmar'a gösterdiğiniz özeni, Suriyeli mültecilere buyurun ülkemize gelin derken acaba Doğu Türkistan'ı hangi kefeye koyuyoruz? Bunun bir sebebi olmalı. Ya orada bir şey olmadığına bu insanları inandırmışlar. Yani kanmış bunlar diyeyim. Hüsnü zannediyorum ya da ya da siz düşünün. Bak ya buradalar ya buradalar. Ben hüsnü zanda bulunayım ya. Diyorum ki bak. Yanlış bilgi vermişler. Birileri kandırmış. Doğu Türkistan'da zulmün olmadığı, insan hak ve hürriyetlerine tecavüzlerin olmadığını anlatmış birileri diyor. Ya öteki ise bilmiyorum onu size bırakıyorum yorumunu ve iyi düşünmek istiyorum bu konuda şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı evet Doğu Türkistan davasının e, gündemlerine alması gereken kuruluşlardan bir tanesi onu yazdım uluslararası Doğu Türkistan Konferansı toplanmalı bütün o hak ihlalleri şunları bunları ile ilgili gözlemciler gitmeli ben buradan diyorum Buyurun. Benim ismim her şey belli ben Doğu Türkistan'a bir gideyim e, yetkililer benim gibi benim seçtiğim bana bıraksınlar ben 50 kişiyi alayım 50 tane içinde gazeteci olsun efendim e, kanaat önderleri olsun verin bana abi 50 kişiyi ben size efendim ama bir dakika bu 50 kişiyle gideyim yanıma kameralar verilecek kesintisiz internetimiz şu bu falan hepsi olacak uydu telefonlarımız olacak tamam mı? Ve biz bu 50 kişiyle giderken istediğimiz an internet bağlantısını gerçekleştireceğiz. İstediğimiz canlı yayını yapacağız. Buyurun buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Davet ediyorum. Madem Doğu Türkistan'da bir şey olmadığını söylüyorsunuz ya her sokağı her caddeyi sağa solu bir gezelim. Be. Bir görelim neler oluyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Oradaki insanlar o kadar korkutulmuş ki. E biz o kadar diyelim gezdik gördük bazı şeyleri söylediler. O insanların görüntülerinin yayınlanmasından sonra onları sağa bırakacaklarını mı zannediyorsunuz? Oradaki insanlar eğer buradan diyelim ki görüşme yaptılar ya aradılar ailelerini. Nereden aradılar? Türkiye'den. Hmm. Hemen bakıyorlar abi data kayıtlarına. Türkiye'den demek şöyle bir kayıt geldi. Al bakalım. Orada evladı var, oğlu var, kocası var. Ne anlatabilir ki? Ben buna üzülüyorum. Ya bizim Rabbimiz var Celle Celaluhu. Yarın biz kabre gireceğiz. Bakın bugün mezarlıkları ziyarete gittim. Koyun koyunu hepimiz yatacağız. Ondan korkalım, bundan çekinelim. Bu böyle derse, bu böyle düşünürse. Bu... Ne yapacağız ya? Aklıma o geldi. Diyorum ki ya bir zorlayalım, gidelim oraya. İnsanlarla konuşalım ama insanlarla konuşsak da zannetmiyorum ki insanlar evet böyle bir durum var desinler. Bu mevzunun çözülmesinin tek ama tek çaresi şu. Sahipleneceğiz abi biz. Güç olduğumuzu hissedecekler. Burada yaşayan binlerce, on binden fazla. Kocası orada hapislerde, şurada burada zulüm altında. Bazıları şehit olmuş falan. İnsanla aynı havayı teneffüs edeceğiz. Nasıl ki efendim bir e, protesto gösterisi olduğu zaman gazetelerde bu boy boy çıkıyor. Hak arama davası ile ilgili bir ağaçtan bahsediyorlar. Yüz bin kişi bilmem nerede gösteri yapıyor bir ağaç sebebiyle. Arkasında başka şeyler olsa dahi. E neden Doğu Türkistan'da olmuyor? İşte biz bu gücümüzü. Bu medya potansiyelimizi, bu ümmet coğrafyası bilincimizi yerine getirmediğimiz için kimse kıkını çıkarmıyor. Youtuber denen bir videosunun yüklendiğinden sonra bir saat içinde 500-600 bin kişinin takip ettiği insanlar. Merhaba bugün arabayla şuraya gezdim. Bilmem nerede yemek yedim, istakoz yedim. Tadı ile ilgili bir video paylaşıyorum diye. Çıkan bu insanlar yatacak yeriniz var mı acaba? Bu imkan olmuş olsa bir kez ama bir kez Allah rızası için ya arkadaşlar biz onca efendim, zulümden bahsettik falan. Ben de madem YouTube'dan bilmem kaç milyon lira işte para kazanıyorum senelik ya bir dakika ya ey insanlar. Böyle böyle bir durum varmış. Ben de onların yanındayım deseniz diyemezsiniz. Dedirtmezler zaten. Böyle bir saçma sapan bir dünyada yaşıyoruz. Rabbimiz Celle Celalü sonumuzu hayırlı eylesin. Arkadaşlar, Batı'nın Çinli olan bir kavgası var. Evet. Bu Amerika ile Çin arasında, Rusya ile işte Amerika arasında falan devam eder. Burada bir araç olarak Doğu Türkistan'ın kullanılmaması da gerekiyor. Madalyonun diğer tarafından bahsediyor. Yani e, davanın liderleri konumunda olan isimlerin mutlaka İslam ülkelerinden birinde yaşaması lazım. Türkiye'de vesaire yaşayacak. Şimdi Amerika'da bir Doğu Türkistan'la alakalı bir kişi yaşıyor. Onun açıklamaları, şunları, bunlarını Amerika değiştiriyor, bilmem ne yapıyor. Çin'e anlatıyor ama aslında Müslümanları umursadığından değil. Hani Çin'le arası iyi değil falan. Bu konuda e, ülkemizin ben büyük bir öncülük edebileceği bu potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bir de insani yardım çalışmaları yapan dernekler var. Maalesef üzülerek söylüyorum. Öyle Doğu Türkistan'ın her yerine ulaşamıyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Doğu Türkistan'ın Öyle her yerine ulaşamıyorsunuz. Ama benim ülkeme birisi geldiği zaman Hakkari'den girip Trakya'dan yani Tekirdağ'dan çıkabilir. Kimse bir şey de demez. Camiye de giriyor. Hatta senden benden daha özgür yani. Niye bu özgürlük yok? İnsani yardım ulaştıracaksınız. E, bu konuda çalışan dernekteki arkadaşlarım söylüyorlar. Öyle kolay olmuyor diyor yani. E, partner kuruluşlara veriyoruz. Onlar da ya şurada dağıtıyorlar ya burada dağıtıyorlar. Gidip böyle birebir temas kuramıyorsunuz. Bunun engellemesi lazım. Ne yapılabiliri anlatmaya çalışıyorum. Sonra Türkiye'den Çin'e gitmiş ticaretini yapıyor. Bir sürü iş adamı var. Para kazanıyorlar bunlar. Çok ciddi manada ve Çin'in de işini yarayan bazı ürünler geliyor gidiyor falan. Bu insanlarla konuşulacak. Onlar da ee, bak kardeşim böyle böyle tamam Çin'le bizim aramızda bir ilişki olabilir ülkeler arasında da çok doğal bunlar ama bunlara göz yummayalım. Nasıl ki ülkemize bir hatırlayın bir hafızamızı zorlayalım bize Amerika veya Avrupa Birliği ne diyor şu konuda özgürlük anayı işte dilde şöyle bilmem ne yayını e burada bir işte bir e hak ihlali var sorgulanma bilmem ne bunu bize diyorlar mı kardeşim diyorlar. E biz de bunu diyelim yoksa yoktur Bak ayrı mesele bir adam teröristtir Şimdi ülkemizde de var Dünyanın her yerinde vardır Kardeşim ben suçluysam zaten yargılanırım Cezaevine girerim Şu suçtan bu suçtan işte kamera kayıtları Bilmem bazı Datalar şunlar bunlar tamam Suçlu her yerde suçludur Ama suçlu olduğu ispatlanana kadar herkes Suçsuzdur diye bir düstur var Ama bu Doğu Türkistan'da yok Toplama kampları, Doğu Türkistan toplama kampları diye bir yazın Google'a bir iki video çıkacaktır. Ya adama soruyorsunuz hangi suçtan dolayı buradalar? Ya şu an bir suçları yok ama suçları olabilir diye biz bunları evvela böyle bir beyinlerini ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Tek tip kıyafetler giydiriyoruz. Çince zorunlu, Uygurca konuşamıyorsun. Kendi bayrağını e, dalgalandıramıyorsun. Ki Çin'in işgal ettiği kendi vatanında yaşıyorsun. Bunu başka bir şey yapsa, başka bir insanın daha doğrusu başka bir ülkenin başına bu gelse, var ya acayip şey yaparlar, ortalığı ayağa kaldırırlar ama bizde Doğu Türkistan olunca nasılsa sahipsiz. Vur abi ya bizim yaşantımızda da böyle değil mi? Sen bir iş adamının, bir partinin bilmem hangi e, ilinin il başkanının oğlu kızına falan racon kesemiyorsun. Veya zengin bir iş adamının akrabası. Kimse kim? Ama böyle fakir, fukara böyle benim gibi sıradan bir adam olduğu zaman falan gel bak oğlum buraya falan istediğin hareketi yapıyorsun. Nasıl olsa kimsesi yok sanır diyorsun. Vallahi var. Allah Celle Celaluhu var. Zannetmeyin ki hiçbir şeyi görmüyor. Şu anki şu evde bu amatörce yaptığım ses kaydı ve video kaydını gören Allah Celle Celaluhu sırf üç kuruş menfaati uğruğu için bütün bunları bilen ama gıkanı çıkarmayanları da biliyor, izliyor. Bu zulmü yapanları da görüyor, bu zulme ses çıkarmayanları da görüyor, bu zulme maruz kalanlar yani mazlumları da görüyor ve bekliyor Allah Celle Celaluhu. Hesap gününe kadar. Ve herkes kendince mesul yaptıklarından. Efendim ben ne yapabilirim ki bu konuda? Bir şey yapabilecek kapasitesi olan insanlar düşünecek onu. Ben vatandaş olarak kendi duamı edeceğim. Cephemi alacağım. Elimi açacağım. Aklımı zihnimi açacağım. Araştıracağım. Gereksiz saçma sapan şeylerle uğraşacağıma... Bir hafta konum Doğu Türkistan olacak. Bir dakika sonuna kadar gideceğim bu işte. Herkesin de diyor İbrahim abi ne yapacağız? Tek başımıza ne yapabiliriz ki? Abi bir şey yap diyen yok zaten. Rahatını bozma. Ama saçma salak bazı hani paylaşımlarımız var ya. Enerjimizi böyle saçma şeylere kanalize ettiğimiz yerler var ya. En azından bir haftalığını o internete girip çıkmaların var ya bir dakikaya çok ağır bazı olaylardan bahsediyorlar. Çocuklar ağlıyor. Bu gözyaşları sahte değil. Her ilçede zeytinburnunda, bağcılarda, efendim Fatih'te bu doğu Türkistanlılar bir şeyler yaşıyorlar. Kayseri'de şurada burada ya bu insanların bir kulak vereyim. İşime geldiği yerlerde birilerine kulak vereyim. Belli ırklardakilere işime geldiği yerlerdekilere kapılarımı açayım. Efendim aman mazlum kardeşlerim gelin buraya diyeyim. Özür dilerim ama bugün bazı kardeşlerimiz bunu iyi düşünmeliler. Biz şehit veriyoruz. Kardeşlerimize kapılarımızı açıyoruz. Ama bazı kardeşlerim de diyor ki babacığım biz bu kadar şehit veriyoruz ama bu kardeşlerin de yani hoş geldin dediğimiz kardeşlerin yaptığı, ettiği bu rahatlığı da görmemek mümkün değil diyorlar. Bu işin başka bir tarafı. Biz oraya bakmayız. Beş parmağın beşi bir değil. Konumuz bu değil. Ama şuna katılıyorum vatandaşların söylediği. Abi Doğu Türkistan'a niye biz ilgilenmiyoruz? Hadi gelsin oradan elli bin kişi burada yaşasın. Oradaki şey düzelene kadar. Buradaki insanlar da hadi oraya ziyarete gitsinler ve bu devlet gözetiminde olsun Türkiye'nin Türk e, Dışişleri Bakanlığı'nın ve işte efendim Doğu Türkistan'da bilmiyorum elçilik mi var konsol mu neyse artık yani orada bir devlet olmadığı için zaten e, Çin'le alakalı olacak bu onun gözetiminde kontrolünde Doğu Türkistan'la gitsin annelerini görsünler bunu Türkiye sağlasın madem özgürlüğü seviyoruz madem orada hiçbir sıkıntı yok devlet gözetiminde ama Çifte vatandaşlık verin. Hem Türkiye vatandaşlığını verin. Suriyeli kardeşlerimizi vatandaş yapıyorsunuz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz çifte vatandaş olsun. Hadi o zaman tutuklayabiliyorlar mı bakalım senin vatandaşını? Hadi. Hadi sınırdan içeri girdiği zaman vay efendim sen demek bizim lehimize konuşuyorsun deyip alsınlar bakalım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını. Öyle yağma var mı? Ama kimsesizler değil mi? Sanatçılar. Ey sanatçılar. Gıkını çıkarmayan iki tane ağaç için Efendim bilmem söylemek istemiyorum ama garip garip davalar için 3-5 tane e, işte daha fazla konserime kişi gelsin YouTube'da tıklanayım diye taklalar üzerine taklalar atanlar. Yazık size be. Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Sizin vicdanınızın sızlaması için kaç bin insanın daha ölmesi, kaç bin insanın daha kendi dilini kullanamayacak hale gelmesi, kendi dinlerini yaşamayacak hale gelmesi gerekiyor? Veya sizin desteklediğiniz o özgürlük, o hürriyet anlayışı belli ırklar için midir? Sade de geleyim. Bugün bu videoya başlarken söylediğim gibi. Doğu Türkistan durumu belli bir ırkın, ...belli bir siyasi e, hareketin, vakfın, cemaatin sorunu veya e, durumu değildir. İnsani bir bakışla Müslümanca bir hissiyatla bakılacak bir davadır. Konuşulmamasına bakmayın. Medyada şu anda haberlerde yer almamasına bakmayın. Bazı gazetecilerin gidip de biz gittik gördük, üç tane sokak gezdik, iki tane kafeteryada oturduk falan... Çok güzel bir yer, tertemiz bir yer demesine aldanmayın. Uyumayın. Kendinizi ne olur uyutmayın. Sizi başka yerlere ilginizi çekiyor olmalarını düşünün. Ve ne olur ölüme an be an yaklaştığımızı aklınızdan çıkarmayın. Her an ölebilirim. Bunca gereksiz şeyle ben hayatıma devam ederken... Acaba Doğu Türkistan'la alakalı hayatımda neler var? Bana Allahu Teala yarın sorarsa ben sana akıl verdim, fikir verdim. Bunca nimet vardı. İnternete giriyorsun, çıkıyorsun. Neden kardeşlerine ilgilenmiyorsun? Savaşacak bir mecra yok. Ben sana savaş demiyorum. E, para vereceğim bir durum yok. Zamanını niye veremiyorsun kardeşlerine diye bir soru geldiği zaman ne cevap vereceğiz? Arkadaşlar Türkiye ee, ...de birçok kurum var. Yenilenmesi, revizyona girmesi gereken acizane. Onlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Türkiye'de bu konuda bence çok çalışmalar yapılması lazım. Bu e, Diyanet İşleri, Doğu Türkistan'la e, bir köprü görevi görebilir. Madem İslam'ın sembolü, değil mi? Oradaki Müslümanlar bizim evladımız değil mi? Hollanda'da Diyanet İşleri cami yaptırıyor. Efendim? Yugoslavya'da, Yugoslavia'da Bostarsek'te cami yaptırıyoruz. Tamam. Neden oralarda yaptığımız camilere özendiğimiz kadar Doğu Türkistan'da Diyanet İşleri Başkanlığımız bir cami falan bir yıkık bir şey bulamıyor mu? Tam tersin, orada camiler yıkılıyor. Bu olabilir. Sivil mücadele platformu kurulması lazım. Eğer böyle bir mücadeleye girişilecekse ben de oranın bir ferdi olmak isterim buradan. Bunu da açıklıyorum. Dünyada birçok hak arayan kuruluş var. Ben de onları destekliyorum. Çoğu yerde iyiye kullanılırsa, mesela kadın platformları var, kadın hakları kuruluşu var. Siz Türkiye'deki kadınların, yani Doğu Türkistan'dan gelmiş, buraya kaçmış, buraya yerleşmiş ve sesini duyuramayan kadınları ne olarak görüyorsunuz acaba? Sizin gördüğünüz kadınlar şu şu şu şu kadınlar mı? Burada yaşayan, böyle giyinen veya şöyle e, siyasi görüşü olan kadınlar mı sizin için korunmaya veya hakkı aranmaya layıktır? İşte bunun böyle olmadığını düşünüyorum ve buradan yapılacaklar listesine bunu da ekliyorum. Dünyadaki sadece ülkemizdeki değil dünyadaki kadın hakları platformları işte bir sürü var. Onlar Doğu Türkistan'da kadınların maruz kaldığı bu. İhlaller hakkında en azından kulak kabartmalılar. Türkiye'de bu kadınlar ne halde ona da bakmalılar. Nasıl Türkiye'de işte mor çatı vesaire İstanbul Sözleşmesi var çok tartışılıyor. O konuda ben de bayağı bir eleştirilerde bulunuyorum. Nasıl böyle şeyler varsa çalışmalar varsa Doğu Türkistan'daki ihlallerle alakalı en azından bir dinlemek lazım yani. Bunun dışında eee Sizlerden bu konuda oldukça bana yazı geliyor yani Doğu Türkistan'la ilgili çok fazla dernek var mesela biliyorum hatta önünde bir sürü liste var mesela ama profesyonel kadroları yok yani e, prodüksiyonları yok. Bu konuda halkla ilişkileri oldukça zayıf ve çekiniyorlar. Yani çünkü bazı faili meçhuller şunlar bunlar oluyor. Karşınızda Çin olduğu için öyle kafanıza göre hareket edemiyorsunuz. Mesela Irak'la ilgili bir sıkıntı olsa Irak zaten şu an zor durumda. Hop, vur sırtına abayı derler. Ama Çin ya hani biraz böyle e, düşünüyoruz yani bir şeyleri söylerken. O yüzden bu dernekler profesyonel hale gelmeli. Bunların yayınları, bunların... Oradan verdiği haberler falan böyle denetlenmeli ve biraz daha e, siz söyleyin teşvik edilmeli. Tabi bakın tekrar ediyorum her haber değil bazı yalan haberler şunlar bunlar bilerek yapılıyor. Oradaki e, durumu dramatize etmeye çalışılmış gibi görünüyor. Bakın böyle bir işkence görüntüleri var deniyor. İki ay geçiyor. Bu işkence görüntülerinin bakıyorsunuz Endonezya'da bir çete savaşlarında ortaya çıktığı bilmem nesi oluyor. Bunları yayınlayan da aynı kişiler yalanlayan da aynı kişiler. Tamam Yani dikkat edeceğiz. Şu dernek şunu dedi, bu haber bunu dedi diye hemen böyle inanmak yok. Bizim için elle tutulur, gözle görülür kardeşim ne var ne yok. Adım atıldı atılmadım atılmadı mı o önemli. Bunu unutmayalım. Bu ee, konuda neler yapılabilir? Efendim yetişmiş insanların, mesela bazı ülkelerde var, ülkemizde de bir iki kişi var. Bunlar böyle birleşip daha güçlü bir şeyler anlatabilirler. Yani belli bir konuma sahip olan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Ee, hukukçulardan oluşan, özellikle e, insani işte bu hak ihlalleriyle alakalı hukukçulardan oluşan bir komisyon kurulabilir. Bu çok önemli bana göre. Acizane bazı notlarımı aldım. Bir de Doğu Türkistan'la alakalı bir şeylerin yani farkındalığın olabilmesi için nasıl ki UNICEF, Birleşmiş Milletler, Çocuk Fonu falan var ya yani tamamen işin insani boyutunu ele alan derneklerin vakıfların bütçelerinin arttırılması lazım. Onların da kamera alacaklar, mikrofon alacak profesyonel bir takım yapımlar için bunlara para harcamak gerekiyor. Veya reklam verecekler mesela. Onların ee, ne yapması lazım? Arttırılması lazım bütçelerini. Şimdi anlatmak istediğim, paylaşmak istediklerim bunlar. Size çok fazla video, fotoğraf şu an gösterebilirim. Orada yaşanan e, gerçekten de hüngür hüngür ağlayacağımız olaylar oluyor. E, babanın evden götürülüşü gecenin belli bir vaktinde e, kapı çalıyor kim o demenize fırsat verilmeden kapı kırılırmış gibi açılıyor elin adamı bundan sonra ben burada yatacağım diyor affedersin evin ortasında yatıyor yiyip içiyor hanımın orada sen oradasın kadın sabahleyin bir bakıyor efendim yatağından almışlar götürmüşler kadın zaten şey uyutulmuş haberi bile yok gazla içeri gaz şey etmişler kocası yok yani bu tür şeyleri çoğaltabiliriz. Ama ben bunları böyle anlatıp da efendim e, işi farklı bir şekilde götürmek istemiyorum. İnsan olarak, bir Müslüman olarak, vicdan sahibi bir insan olarak. Doğu Türkistan'da madde madde çok şey sıralanıyor. 25-30'a yakın madde var. Ve Birleşmiş Milletler de yani düşün, birleşememiş milletlerden olmasına rağmen ya kardeşim burada bir şeyler var demeye başladı hani göstermelik olsa da. Babacığım Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Tamam Buna inşallah bir bakalım. Bu ihlaller nedir, ne değildir en azından bunu gündem edelim. Ee, 1949 yılından bu yana işgalin devam ettiğini biliyoruz. Zaten bu bile yeter yani. Niye Doğu Türkistan'da her şey normal falan diyorsunuz ki anlayamıyorum. 49 senesinden beri orada bir işgal var. Ve orası dünyanın en zengin maden yataklarının olduğu... Ve e, biliyorsunuz baharat yolu vardır ya böyle çok uzun yıllardan beri kullanılır. O baharat yolunun geçtiği yerler. Heh, o yüzden zaten Doğu Türkistan'dan vazgeçemiyor. Korkuyor yarın öbür gün kendinden ayrılırsa böyle dik bir ülke olursa acayip bir... Para kaybını uğrayacak. Türkiye'nin yüz ölçümünden iki kat büyük bir yüz ölçümüne sahip. Ve yüzde yetmişten fazlası dağlardan falan oluşmasına rağmen acayip bir maden zenginliği var. Müthiş bir zenginliği var Doğu Türkistan'ın. Çin bundan korkuyor. Nüfusunu, şunu bunu hesap etmiş. Benim diyor şu kadar nüfusum var. Bilmem kaç senesine kadar yetmez. Doğu Türkistan'da insanlar ee, beyinleri sıfırlanana kadar... Tam bir Çinli olana kadar elimden gelin yapacağım diyor. Dolayısıyla bu mevzuları sizlerle paylaşmak istedim. Ümid ediyorum ki her vicdan sahibi insan bundan sonra bir nebze de olsa Doğu Türkistan ile alakalı. Tabi sadece orası değil ama bugünkü konumuz o. Yani dünyanın neresinde bir hak ihlali şusu busu varsa hemen böyle atlayan birileri var ya. İşte şurada köpek balıklarına... E, zulmediyorlar. Evet, biz de kabul ediyoruz. Köpek balıklarının da zulmedilmesin. Efendim işte e, yılanlara onların rahatça geçebilmeleri için yol kenarlarında işte bilmem ne yapılacakmış. Şu kadar para ayrılması gerekiyormuş Avrupa Birliği. ayılsın efendim. Yılanlar da önemli. Ama köpek balıkları, yılanlar önemliyse Doğu Türkistan önemsiz mi kalacak? Değil mi? Mesele bu. İnşallah. Ben acizane bu kaydı sizlerle paylaştım. Bir Müslüman olarak, amatör bir radyo programcısı olarak, bir vatandaşı olarak sadece rahatsız olduğumu paylaştım. Duyduğum, gördüğüm, izlediğim, okuduğum ve belirlediğim her şey oradaki zulmün devam ettiği ve çok daha fazla hızlandığı yolunda bu işi Allahü Teala'nın izniyle takip etmeye devam edeceğim. İnşallah hayırlı haberler verilir. Ama en azından bir az da olsa görevi yaptığımı düşünüyorum. Reddediyorum. Reddedildiğimi sizlerle paylaşıyorum. Evet, bu imanın en az göstergesi. Bir haksızlık karşısında sen ne yapıyorsun ya? Diyemedim. Durduramadım. Ama vicdanımla ya Rabbi ben bu yapılanları reddediyorum diyorum. Ve bu e, izleyen ve dinleyen sayılı olan bu YouTube kanalımda bunu bir avuç sizin gibi kardeşimle ne yapıyorum? Efendim itiraf ediyorum. Bunları paylaşıyorum. Allahu Teala hayırlı haberler aldırsın bize. Sadece Doğu Türkistan'ı oradaki Uygurlar değil. Hangi etnik nereden gelirse gelsin. Hepimiz Allahu Teala'nın kuluyuz. Hepimize hayırlar versin. Ve ahirette kardeşlik hukukuna, hakkına riayet eden insanlardan eylesin. İnsanlar neye inanırlarsa inansınlar. Hangi kökenden gelirse gelsinler. İnsan gibi yaşasınlar. Bu kadar ya, bu kadar. İslam'ın istediği de bu. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman titremiş böyle. Buradaki insanlar o zaman eyvah bizi mahvedecekler diye demiş. Siz ne yapıyorsunuz ya? E, siz bizi öldüreceksiniz. Hayır demiş ya. Gidin kardeşim ibadetinizi yapın. Biz sizin kilisenize falan da karışmayacağız. Ama ama siz de bize karşı hiçbir terbiyesizlikte şunda bunu bulunmayacaksınız. Öyle terör faaliyetleri falan yapmayacaksın. Bu kimliğe inanıyorsa inansın. Biz dua ederiz. Bir kişinin daha Müslüman olması için çabalarız. Ter dökeriz ama her şeyi Allahu Teala'dan deriz Celle Celalü. Komşumuz gayrimüslim de olsa hasta mı? Hastaneye götürürüz. Aç mı? Doyurmaya çalışırız. Efendim sen şu dindensin, bu mezheptensin, şu cemaattensin, sen bu ırktansın. Bunları bırakalım. Kimse kim, insan gibi yaşayalım ne olur? Üç günlük dünyada. Hepimizin bir ne derler? Ayağı çukurda zaten. Daha da böyle bombaların kokusuyla, o namluların pis vızıltılarıyla senelerimiz geçmesin. Çocuklarımız biraz daha rahat etsinler. Hepinizi en emin olana emanet ediyorum. Doğu Türkistan davasının bizler dünyadan ayrılsak da kardeşlerimizle unutturulmayacağını ve güzel günler geleceğini ümit ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allahu Teala'ya emanet olunuz.